أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي جعلنا من ümmeti Muhammed عليه الصلاة والسلام والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولاء Hada anallahu laqad jaat rusulu rabbina bil haqq sallu ala rasulina muhammad sallallahu aleyhi ve sellem sallu ala şefii'i zunubina muhammad sallallahu aleyhi ve ala tabibi kulubina ve kurrati şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim Kul bı fadıl Allah ve bı rahmeti, fı bızalık fıl yifrhu. Hu xayır mımı yjmgğun sadaqallahu lazzim. An abi Hureyre teradıya Allah onu anin Nabi sallallahu aleyhi ve sallam. Aıl, evvel üçü yedülüne Jante, Şehid ila axrul hadis sadağır sülullah sallallahu aleyhi ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim ve değerli dinleyenlerim. Allahu Teala Hazretleri hepimizin elinden tutsun. Önce kendi içimizdeki gece günüz bizimle son derece ayağımızı oyup, kaydırıp, dünyamızı, ahiretimizi karartmaya, yüzümüzü ve vücudumuzu morartmaya çalışan nefsi emmareye, şeytan aleyhillâneye, ve işi gücü insanları Allah'a karşı diklendirmek, isyan ettirmek, gaflete düşürmek, ayıplara, kayıplara bulaştırmak ve birbirlerine karşı yanlış yapmaya, teşvik eden, yanlışa oynayan insanlarda, insanlardan da koruyup kollayıp Mevla bizi onlara da yedirmesin. Dünya ve ahirette mezarımız, mahşerimiz, sıratımız, büsün ahiret, merahil ve aşamalarında yardımcımız olsun.'' geçmişe ait ne kadar günahımız varsa Allah'ın en sevdiği şeyi ben Allahu Teala'dan sizin ve kendi adıma talep ediyorum. Günahlarımızı, kötü birikimlerimizi bağışlasın. İyilikler, ibadetler, hayırlar, hasenatlar konusunda da Allah'ın desteğiyle yapmış olduğumuz çalışmalarımızı yine yüce rahmetiyle bize acıyarak bize fazla kerem ile muamele buyurarak kabul buyursun. Geliştirsin sonumuzu da hayırla bitirsin inşallah amin. Sure-i Hac'ta bize duyurduğu gibi bismillah. Vef alül hayra lealleküm tüflühün. Ey benim kullarım devamlı hayırlar yapın ki her türlü hayırlardan hisseniz olsun ki kurtuluşunuz beklenebilsin. Yani arkadaşlar şu anda dünya burası kötülerin de gemisi yürüyor, yüzüyor, iyilerin de gemisi işte öyle. Düşe kalka, bata çıka yürüyor sevgili kardeşlerim ama ahirette sadece ve sadece iyilerin gemisi yüzecek. Allahu Teala Hazretleri Er-Rahman ve Er-Rahim olarak dünyada Rahman ismi şerifinin bir e, açılımı olarak, bir e, dağılımı olarak diyelim biz. E, bunun kapsamı da diyebilirsiniz. Müslümanı kafir iç ayrım yapmaksın içindekin. E, uyumlu ve uyumsuz Müslümanlar, laf dinleyeni, dinlemeyeni asisi, itaatkar hepsini kapsıyor. İnsanlar, hayvanlar, melekler, cinler, tabiat, bütün varlıklar, cemadat, nebatat, hayvanat yaşıyor gidiyor. Ama ahirette sadece ve sadece bismillah ve bil bilmümini Ayetiyle de sabit olduğu gibi sadece ve sadece allah Teala Hazretlerinin kendilerine imanlı diyerekten imza attı. Tamam bu kulun imanını, bana inanışını kabul ediyorum. Çalışmalarında meşgul ve makbul addediyorum diyerekten sahip çıktı. Hanım, erkek, bütün Müslüman kimselere acıyacak, ilgilenecek, onlara yardım ve destek sağlayacağını allah Teala söylüyor. Yani cinsiyetiniz, cibiliyetiniz, soyunuz, sopunuz... Yani dünyadaki pozisyonunuz ne olursa olsun fakirlik, zenginlik, bekarlık, evlilik gibi bu tür görüntülere, bu tür yansımalara Mevla önem vermemek üzere sadece iman ve ameli salih ve hayırlı çalışmalarınıza mukabil Mevla Teala ahirette müminlere ilgi duyacak, sevgi duyacak yardım edecek, günahlarını affedecek cennetine cemalini alıp onları son derece keyiflendirecek allah Teala Hazretleri her şeye rağmen sevgili kardeşlerim imanımızı muhafaza etsin. Ne yapın edin kirlenseniz de, temizlenseniz de aklansanız da, paklansanız da yani zor ve kolay hangi ortamda olursanız olun temeli, motoru yani kumanda merkezinizi, beyninizi korumaya, kollamaya çalışın. Kaborta ezilse de arkadaşlar ön takım bozulsa eğer bürü yamuk yumuk gitsek de ondan sonra iç donanımımız çok da güzel olamasa da eğer motorumuz sağlamıza bizi sürükleyip götüren iman cennete sürükleyip götürecek olan iman kısmı sağlamıza, diğerler de inşallah zamanla ikmalü itmam olur, tezine, efendim tefriş edilir. Allahu Teala iman selameti besin cümlemize amin. Size bu hafta çok kısa bir sohbet yapacağım, belki size şaşıracaksa e, sürpriz bile gelebilecek. Ne yapalım sevgili kardeşlerim, günü yalnız seçmişiz. Yani diğer benden her yönden kıymetli yaş, ilim, hizmet, hitabet... Ve manevi derinlik olarak benden gerçekten samimi itiraf ve ifadeyle kat kat üstün hayırlı hocalarımız en güzel günleri paylaştılar. Bana da bugün e, maalesef kurtlarla, çakallarla kapıştığımız vadili bir gün kaldı. Ve ben de bugünden tövbe ediyorum, dönüyorum. Bu haftadan itibaren son yayınımı almış oluyorsunuz. Pazartesi haftayı benimle açacaksınız. Bundan sonra şey yok, mi yok. Haftaya... Metin Hoca'nın haftanın sohbetiyle gireceksiniz. Ben de buna kendi başıma böyle bir ufak bir iç devrim yaparak bu frekansta böyle bir efendim karar vermiş bulunuyorum. Bu hafta Perşembe yani kurtların kedilerinin kapıştığı geceli sohbetimin sonuncusunu dinliyor ve çok kısa bir sohbet dinliyorsunuz. Bu yüzden yayılmacı bir yani konu olarak açılımlı yayılmacı bir politika izlemeden hemen cecik okuduğum ayet-i kerimeyi ve ondan sonra Ebu Hureyre Kediciklerin babası diye maruf, insanlara da merhametli, hayvanlara da merhametli, cübbesinin üzerine uyuyan bir kedi yavrusu aman uyanmasın, bebekcağızın uykusu dağılmasın diye cübbesini kestiği için, o yavrucağın e, huzurunu, uykusunu, rahatını düşündüğü için bu merhametinden, bu a, yani hayvanlara düşkünlüğünden ötürü peygamberimizin kedi yavrularının babası anlamına hirretün, kedi demek Hureyre Tun ise böyle sevimli mini minnoş demek kedicik. Kediciklerin babası diye kendisine güzel bir sıfat taktı orijinal adını benim bile bilmediğim yani çoğumuzun bilmediği Eba Hureyre kediciklerin babası diye sevgili peygamberimizin lakabı kendi adından daha önem senen o mübarek saatten peygamberimizden duyarak kaydederek ondan sonra kitaplara geçmesine sebep oldu sevgili peygamberimizin 3 artı 3 eksi konuşmasını yani hadis şerifini e, inşallah bugün vermeye çalışacağım. Önce Yunus suresinden hemencecik ayet-i kerimemizi okuyayım ve bense haftanın sohbetinde haftanın moralini haftanın böyle Yüce Mevlamız'ın yüce rahmet ve desteğiyle sizi böyle yüreğinizi rahatlatacak ayet-i kerimesini sunayım. Bu ayet-i kerim arkadaşlar Yunus suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Kul Habibim sevgili peygamberim benim adıma açıklamana şunu da ekle. Biliyorsunuz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'dan ne almışsa hiç böyle el eklemeden böyle efendim bekletmeden yani gözünü daldan budaktan esirgemeden ayrımcılık yapmadan kadınına erkeğine zenginine fakirine azgınına itaatkarına Çatır çatır hakkı söylemiş hem de kibar centil söylemiş hiç gönül kırmamış hiç hakaret etmemiş araya nefsini ama hiç mi hiç nefsinin tozunu karıştırmamış. Sadece Mevla'nın yüce hatır ve rızası için kalbi merhamet dolu Allah'a yalvararak Allah'ım senin adına bir ayet daha okuyorum bir gerçek daha anlatıyorum lütfen ne olur şu muhataplarımın muhatabalarımın yüreğini bu işe yumuşat ısıt ondan sonra iç ayarını yap da ben de şu sözleri onlara tatlı tatlı sunayım diye içinden Allah'a yalvararak içinden dua dışından davet türü anlatmıştır anlattıklarını. Bunu ben e, kendi kendime düşünerek, taşınarak böyle e, yorum olaraktan söylemiyorum. Tabii, tabii. Allahu Teala Hazretleri kendisi bunun şahididir ki, Bismillah, fe bime rahmetim minallah ilinte ve benzer ayetler bunun Mevla Teala'nın şahitliğinin açık ifadeleridir. Sevgili Peygamberim, Canciğer Habibim, Mübarek Kulum, Benden gelen, Rabbinden süzülüp gelen böyle bol bol akan merhametin sonucu benim kullarıma çok kibar davrandın, yumuşak davrandın. Memnunum senden doğrusu, her şeyinden memnunum. Benim kullarıma, benim dinimi sunarken çok güzel bir yani usulle, uslüple, tatlılıkla, efendim özveri, ihlas, samimiyetle karşı incitmeden, bozmadan, hakaret ne kelime? Yani o insanların kabul edeceği her türlü altyapıyı, zemini hazırlayarak güzel güzel sunulun memnunum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yani bizim gibi kusura bakmayın ben sataşmak istemezdim ama... ...yani şahsım başka hoca efendileri de efendim listenin içine tenze etmeden koyuyorum. Yani çoğumuz... Konuşurken ara sıra kendi nefsimizle karışıyor bu sözümüzün, sohbetimizin arasına. Veyahut da ifadelerimizden çok kaçaklar oluyor. Seçtiğimiz kelimeler olsun, cümle kuruşumuz olsun, ya cümle yapımız olsun, insanlara sunuşumuz, ses tonumuzu, ayarlayışımız olsun. Yani karşıdaki insanlara böyle e, sunduğumuz şeyi benimsetip, sindirip onunla donanmasını sağlamak yine bazen de alt üst olacakları bir gürlemeyle sunduğumuz oluyor. Ama Peygamberimiz haşa ve tenzihen... Ve eden, önce kalbinden dua dua dua sonra davet yani buyurun önce yüreğinden kendilerine Allah adına tabiri caizse demeç vereceği açıklamaları yapacağı eğiteceği terbiye edeceğim veyahut da kafirse dine davet edeceği insanlar adına Allah ile güzel bir diyaloğa girer da efendim dua dua peşinden de davet yani çağrısını sunardı. Herhalde müezzinlerden dinleyen varsa beni veya siz bir takım müezzinlerle beraber olursanız onların camideki cemaat sayısının artırılmasında, artırılmasında yardımcı olabileceğim bir bilgiyi nakledeyim. bilal Habeeşi Habeşi radıyallahu anh ile yaşayanlar onun ezan okuma biçimini, ezan okuduğu yerdeki efendim böyle e, tavrını, ve mırıltı halindeki dualarını naklediyorlar. Bilal-i Habeşi radıyallahu efendimiz ezan okumadan evvel ezan okuyacağı mahalle gider. Orada şöyle bir vaktinden önce bir iki tur atar ama tur atarken de güzel güzel biraz sonra Allah-u Ekber, Allah-u Ekber Allahu u Ekber, Allahu Ekber Hayyale salah, hayyale felahlara girmeden evvel önce yüce Allah'ın adını insanların sadece kulaklarına değil Allahu Teala'nın mübarek ismini, mübarek çağrısını kulların kalbine indirmesi için Allah'a önce güzel bir yalvarmış. Ya Rabbi ben senin adına, senin kullarını, senin camine, sana ibadete, senin dinini yaşamanın kurtuluş yolu olduğuna çağıracağım. Ve bunun içinde şu anda görev yerindeyim. Ne olur sen kullarının kalbini böyle İslamiyet'e meylettir, camiye, cemaate, ibadete meylettir diye önce böyle bir insanların yani tabağına, çanağına bir şey koymadan evvel tabakları temizlenmiş tabiri caizse. Ondan sonra tekbirler, şehadetler, davetlerden oluşan mübarek ezanı onlara okurmuş. Yani... Hey gidi müezzinler, caminin, cemaatinin azlığı, çokluğu sizi pek ilgilendirmiyor olabilir. Tabii Diyanet İşleri Başkanlığı veya özel sektör hocaları, özel sektörde finansman kuruluşlar kimse artık, vakıf mıdır, dernek mıdır veyahut da bir iş adamıdır, iş adamıdır mıdır veyahut da köylerin topladığı e, yerel olarak pamuk mudur, fındık mıdır, buğday mıdır neyse artık e, onların... E, Onların hizmetindeki insanlar sadece yani bağırıp çağırıp görevini yapmayı mı düşünüyorlar yoksa bu denli bir ihlas ve samimiyet mi taşıyorlar onlar kendileri daha iyi bilirler ama şunu unutmasınlar ki arkadaşlar yapılan işi Allah rızası için Allah'tan da ödül almak Allah'tan da sevap almak Allah'ın katına muteber değerli bir kul olmak için yapmak idealdir. Diğer meslek gruplarında bile insanlar... Ben her zaman söylüyorum ve yine de söyleyeceğim kıyamete kadar da bu sözümün arkasında olacağım. Millete hizmet, hizmet sektöründe görev yapanlara özellikle duyuruyorum. Yaptığınız işi, evet, ekonomik anlamda karşılığını alın. Dünyalık neyse yaptığınız için bir geçim dünyasındasınız. Çoluğunuz, çocuğunuz, kendinizin ihtiyacı atı için gerekenle karşılığı alırsınız. Ona bir şey demiyorum ben. Ancak bunu yaparken lütfen, yani bu hizmet sektöründekiler, bu hizmeti, Allah rızasına yönlendirerek yapsınlar. Ee, çok basit örnekler isterseniz. Mesela eğer belediyenin yol bakım ünitesindeyseniz biliyorsunuz trafik akışını kolaylaştırıcı yolun düzenini sağlamak yol e, işaretlerini, onun efendim e, düzgünlüğünü, eğer yol bakımcıları hallediyor olsa trafik e, lambalarını vesairelerini bunu yaparken aynı zamanda e, yoldaki eziyet veren unsurları gidermek ve düzeltmek vallahi billahi ibadettir. Çok sevaplı bir iştir. Yani avuç avuç alın teri, göz nuru, parayı Allah yolunda fakira, fukaraya, gariba kurabaya efendim Memleketimize gelen gariban göçmenlere, Pakistan'da efendim böyle soğuktan titreyenlere ki İHA ile Türkiye Gönüllü Kültür Teşekkürleri Vakfı'nın efendim birlikteliğiyle bir prefabrik evin 700 yeteleye milyon Türk lirasına mal oldu ev kampanyaları falan var mesela. oralara avuç avuç para gönderip insanlara bir şey yaptırıyorlar. Allah kabul etsin gerçekten. Ee, o türlü yönelim yöneliş ve açılımınızı geliştirsin benimkinden ama yani bunlar bir salaka fakat yolda Çalışan insanın yolun düzenini sağlaması da bir sadakadır. Trafik polisisiniz diyelim. Trafiğin akışını, akışkanlığını sağlıyorsunuz. Kenara çekip trafiği ikinci kez kilitleyecek, sıkıntıya sokacak, makbuz bitirmek amaca ceza kafasıyla insanları sağ çektirip böyle gırtlağını sıkmak yerine böyle can havle çıkıyorsunuz. Böyle tıkanmış E5 özellikle merter yokuş falan filan oralar gündüz saat 11'de bile tıkalı. Böyle gayretle böyle akış sağlıyorsun, erkolu hareketle neyse trafik kuralları. Münihüsteri ikaz ediyorsun, otobüslerin efendim duruş kalkışını ayarlıyorsunuz, taksicilere bağırıp çağırıyorsunuz, sivillere ha gayret diyorsun elinizde görüyorum bazen böyle. Hatta bir defasında akışkanlığı gördüm, trafik tıkanıklığı yaşamadım, şaşırdım. Bu nasıl oldu derken bir de baktım ileride gayretli bir polis memuru, sağ olsun aldığı maaş helal olsun, çoluk çocuğu kalite olsun, güzel gelecekler versin Allahu Teala azetleri öyle güzel bir gayretle. O elini böyle alttan alttan sallayarak hak gayret birisine düdük çalıyor öbürüne şapka çıkarıyor, birisine dirsek gösteriyor falan derken çok güzel bir akışkanlık sağlıyor adamcağız o ayki aldığı parayı her zaman alıyor zaten helal üstü helal olsun da bir de böyle bir özel gayretle yaptı yaptığı yap, müthiş kazanıyor yani Niyetiniz, himmetinizi güzel tutun. İlla hocalıktan sevap alınmaz, müezzinlikten sevap alınmaz. Biz de Allah için sizi Allah'a çağırıyor, yalvarıyor, yakarıyor. Kendi nefsimizi, hobimizi, fobimizi devreye sokup da efendim basit olgulara e, kiralanmıyorsak, Allah'ımızın rızasına, sevgisine, cennetine, cemaline yüreğimizi böyle ayarlayarak bir gayretin içindeysek, oho biz de köşeye döneriz. Biraz daha artısıyla müezzinlerimiz işte dediğim gibi Bilal-i Habeşir radıyallahu an gibi, Allah'ım benim bu senin adını ilan etmemi, şehadeti haykırmamı, e, kurtuluşun İslam'da olduğunu hayyalel felah sözcüğüyle ilan etmemi, haydin özellikle namaza buyurun efendiler, Müslüman hanımlar, beyler buyurun. değişimin ne olur Allah'ım insanların kulağına ulaştırmak için ben sesimiz avaz avaz çıktığı kadar bağır çağırı ulaştırmaya çalışıyorum. Ama sen de bunları milletin yüreğine indir de evinde, işlerinde hele camiye gelse çok daha sevap olur. Camimde kılarak bu işin yüreğe indirme, hidayet kısmını da sen lütfet, bunların gönlüne koy gibi böyle yapsan ne kaybedersiniz ya? Ne kadar karlı, ne kadar menfaatli bir iş. Yani diğer yönden de iskide çalışıyorsun. İnsanlara su, su ihtiyacını görüyorsunuz. Bağışlayın pisliklerini, birikimlerin efendim rahatlıkla denize akıtmaya çalışıyorsun. Bak hayatın akışkanlığını sağlıyorsun. Diğer Giydirirken de efendim evlerini perdelerken de ne bileyim yerlerine hallar sererken de ayaklarına ayakkabı çekerken de biraz niyetiniz yüksek tutsanız mümkündür. Niyetin güzelliği alışkın olduğunuz adetleri ibadet yaparmış ama niyet etmeden yapılan ibadetler de adet yerine geçermiş. Var bunlar benim bugünkü bu haftaki sürem dar olduğu için sadece başlıklarla yetinmenizi düşünüyorum. Öyledir, öyledir. Gerçekten öyledir ben bazı insanlar duyuyorum. Yemek hazırlarken dindar dinine bağlı, Allah ile kesinsiz zikir sahibi aşçı hanımlar, ev hanımlarından Allah'a bu hazırladığım yemeği yiyenlerin işte yiyenlere şifa eyle, ibadet kuvveti eyle, aldıkları gıdayı hayırda kullanma nasip bile diye dua ederlermiş. Ki ben de bunu öğrendikten sonra o gündür bugündür gittim lokantalar, restoranlarda veyahut da böyle milleti yedirici, çirici, doyurucu insanların midesine, gıda sektörüne hizmet edenlere de e, fısıldıyorum. Tabii Müslüman insanlarsa diyorum bakın bu e, gıda servisinizi insanlara e, sunmadan evvel pişirirken de servis yaparken de deyin ki Allah'ım bu pişirdiğimi önüne koydum yemeği, içmeyi neyse yiyenlere, içenlere şifa eyle desen ne kaybedesin şifa olsun. Zehir zıkkım olsun, şifa olsun desen, Allah'ım bu ürünler, bu nimetler, insanlardaki bu enerjiler e, ibadet enerjisine ne bileyim hayırlı işlere e, yönelik kullanılsın, ibadet enerjisine dönüşsün deseniz, çoluk çocuğu için hayırlı çalışmalara kullanılsın deseniz ne kaybedersiniz? Çok basit bir şey bunlar. Dün önemli bir ziyarete giderken çok sevdiğim bir yani çok sevdiğimi söyleyemem Çok sevmenin de bir ölçüsü vardır. Orta ölçüde sevdiğim, mazide ziyaretlerine gidip evlerinde bir iki lokma atıştırdığım ve kısmi komşuluk yaptığım bir ailenin şu anda can çekişen çapatıp... Hmm, bitkisel hayatında, efendim, yoğun bakımında Azrail'i bekleyen babacıklarını ziyarete gittim. Oradaki görevler sağ olsun kolaylık sağladılar. Girdim, okudum. Gözlerim pıtır pıtır gerçekten beş tane nefes alıp veren cenaze gördüm. Beş tane Kocaman kocaman insanlar, yaşlı yaşlı insanlar, hiç elbise yok üstlerinde bir tane e, mavi e, tertemiz, gayet hijyenik bir ortamda mavi çarşaf çekilmiş, yeşil bezlerle bezlenmişler bir çocuk gibi, taze bir çocuk gibi kocaman kocaman adamlar. Hiçbir hareket yok, sadece oradaki ibre nefes alıp verdiğini gösteriyor. Yani nefes alıp veren cenazeler gördüm, gözüm doldu, boşaldı oradaki hizmet eden görevlilere yani hiç bile çekinmeden Müslümanlığını, kafirinin sormadan ben direkt mevzuya girdim. Yani Müslüman olduğuna hüsnü zann ederim. İman dersi verecek kadar bir zaman yok. Bu yaptığınızı çok büyük bir iştir. Bir tane insanı kurtarmak. ...özellikle yani bir insanı tekrar hayata dönmesinde etkili olmak... ...işte er oynamanın birisinin kurtarılışı olabilir, alkolik birisinin kurtarılışı olabilir... ...intihardan birisinin veya da yıkıntı altında deprem molozları arasından çıkartılış olabilir... ...suda boğulan birisinin vesaire vesaire... ...veya trafik kazasında bir insanın böyle aracının canlı çıkartılmaya çalışılması... ...bir, can, bir canın kurtarılışı olabilir... ...veya hastane sağlık sektörüne özel veya tüzel... Sektörde, hastane sektöründesiniz, sağlık sektöründesiniz kısaca düzeltiyorum. Yani ister doktor olun ister hasta bakışı, ister hemşire, ister kapıcı, güvenlikçi, yani ister oradaki ambulansçı vesaire. Değil mi ki can kurtarmaya, acı dindirmeye çalışıyorsunuz? Ya zor bir iş midir arkadaşım, kardeşim, sevgili dinleyenim veya bunu ulaştıracağınız insanlara ulaştırın. helalı hoş olsun, çatır çatır alın teri, göz nuru paralarını alsınlar, atsınlar ceplerine, yesinler, içsinler, yarasın. Ancak yani bunu yaparken niyet ettim Allah'ımın bir kulunun acısını dindirmeye. Yarabbi bunun acısını dindirmeye çalışacağım. Sen de benim acılarımı dindir diye bir manevi yani bağlantı ve teklif de gündeme getirerek bunu yapsalar. Bir Müslümanın bir insanın acısını dindirmeye niyetlenseler. Bir insanı tekrar hayata kazanmak sağlıklı bir şekilde evine göndermek bütün hastalara tedavi edip acılarına din, dindirip rahatlatmak gibi sembi söylüyorum sevaptır ah ya feke annama ah ya cemian oho çok geniş kapsamlı bir ayet-i kerimedir sureyi maide'de mevla gibi bir insana hayata döndüren dirilten canlandıran bütün insanlığı diriltmiş gibidir özellikle ruhu diriltme, iman İslam bakımından diriltme öyledir kafiri müslümanlığa kazanmak bir günahkarı günahtan caydırmak bir zalimi zulümden vazgeçirmek bir haini hainlikten sadık efendim kalite salih bir adam olmasına yardımcı olmak bütün hainleri Temizlemek bütün hainlere hainliğinden zalimleri zalimliğinden kafirleri kafirliğinden yaramazlar o yaramazlığını kurtarmış gibi hangi kalemde bir yatırım yapmışsanız ecir alırsınız bundan hiç, şüph hiç şüpheniz olmaz. Bunu yapabilirsiniz. Yani bunları konuşmanın ne gibi sakın sakıncası var ne gibi sıkıntısı var onu anlamıyorum ben. Yani Allah rahmet eylesin gayet avam kültürle konuşmaya çalışan espirisi bol. Millete gerçekten çok konuda tebessümler yağdıran bir, e, bir gülücük bin doktor derler. E, espriye boğan e, Sakıp Sabancı'nın Amerika'daki tedavisi sırasında kendi hastanelerini bir papazın dolaştığını görerek e, etkilendiğini, gördüğü için etkilendiğini, ağladığını hatırlıyoruz. Keşke Türkiye'de böyle şeyler olsa gibi temennisi de var. Ama ben bugün sarığımı, cübbemi giysem veya normal bir dışarıya çıkış kıyafetimle, standartlarla, bir hastaneye gitsem, hastaları ziyaret etmeye çalışsam oho ertesi gün kartel medyasındaki benim e, ellerinde zil, aşağıda etek nasıl oynatırlar insanı? Yani e, çok iyi hatırlıyorum bakın. Çok iyi hatırlıyorum. Bu sektördeyim, bu meslekteyim, bu işi yapıyorum. Yıllardır vaizli kocalık gibi Allah'ımın kullarının manevi bütçesine bir şeyler katmaya çalışıyorum. Evet, Jivkov diye bir tane Bulgaristan'ın başbelası zalim bir e, başkanları vardı biliyorsunuz. Jivkov e, komünisti. O dönemde 300 bin tane insanımız apar topar Türkiye'ye göçtü. Bayağı da hatta yani etkilendi. Türkiye bütçesi etkilendi. Bayağı bir yani masrafa girdik, Helal olsun. Onlar ilk önce tabii Trakya'dan giriş yaptıklar için okullarda ağırlandılar, muhtarlıkta, köy konaklarında hemşerileri, akrabaları. Birden hükümet, devlet böyle bir şey hazırlık değil, apar topar bir baskına uğradık tabiri caizse. O dönemde çok iyi hatırladığımı söylediğim konuşuydu. Trakya'da din görevlisi olup da cami imamı, vaizler, hocalardan bir takım hevesli, gayretli insanlar... Gitmişler bunları karşılıyorlar, kucaklaşıyorlar, sarılıp sarmalaşıyorlar ve onlara hoş geldiniz. Allah sizinle beraberdir. Peygamberimiz de göçmüştür, peygamberimiz de yurdundan atılmıştır. Üzülmeyin, üzülmeyin, Ay, yardımcı oluruz, arkanızdayız falan filan kardeşim, bacım diye sarılmışlar. Sen misin bunu yapan? Gelenler hoca olduğu için bakın, doktor salasa bir sorun yok. Bir siyasetçi sırf oy avcılığı adına bunlara kucaklasa bir sorun yok. Ondan sonra bir başka insan, bir mühendis için bina inşaat yapacağız, yaparız, ederiz düşünmeyen deyse yine bir sorun yok veya sıradan birileri. Ama karşılayan dini kimlikler yani Müslümanlıkları, Allah ile iletişimleri ön plandaki insanlar olduğu için gelenleri onlar barına basıp yani Peygamberlerine göçmen olduklarını, sürüldüklerini dillendirerek moral takviyesi yaparken hiç unutmuyorum Türkiye'deki yani çok satan gazetelerden. Efendim yazısı ve fotoğrafı da bozuk bir gazete ilk sayfalarında soydaşlara irtica çengeli diye vermişti bunu. Bakın bir daha söylüyorum. Göçmen geliyorsunuz. Üç bin tane civ komünistinin e, kaçırttığı gariban e, Türk unsurunu ağırlayan bir Türkiye. O zaman halkla beraber sarmaş dolaş olmaya çalışan bir Türkiye söz konusu. Ee, e, yani Hoca Efendi'nin oluşan bir grup onları peygamberler de sürüldüler. Onlar da böyle göçmen olarak çıktılar. Üzülmeyin Allah Kerim falan derken gazeteciler bunu arkadaşlar soydaşlara irtica çengeli diye verdiler. Bak Bunu bile yani bu kadar böyle samimi bir karşılamaya, samimi içtenliği bile hazmedemiyorlar. Yani batıda Yıl başlarına bile bir Noel papazını karıştırıyorlar. Noel işte Antalya bölgesinde yaşadığı rivayet olunan var mı yok mu belli değil. Bir papazın arkadaşlar dini sözcüklerin yoğunlukta olduğu bir yılbaşı kutlamasında adı Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma'yı bile içine alan yoğun bir Hristiyanlık adetinin allak bullak edildiği edileceği bir Türkiye'de böylesi bir olay hiç yani Hristiyanlık irticası olmuyor. Daha yani daha eski bir din eğer bu iş eskilikse irtica geriye dönüş eskiye seyahat anlamında ricaat, rücu bu sözcüklerle değerlenecekse Hristiyanlık daha geri bir tarih ki Yahudilik daha da geri bir tarih. Neden Yahudilik ve Yahudileşme irtica olmuyor da, Hristiyanlık ve Hristiyanlaşma irtica olmuyor da daha genç ve dinamik bir din ya İslamiyet Hazreti Muhammed Mustafa onlardan daha taze. İslam daha bir yani bize yakın bir tarihin programı. E, yani öbür yapılanmalardaki kavurluk gayet doğal karşılanıyor. Onlar, onların efendim filmleri eee Renkli Türkçe Sinemaskop kendi dilimize çevrilmiş yayınları normal karşılanıyor. Daha evvel bu kadar e, bol kanalların, TV'nin ve efendim internetin ve benzeri örgün ulaşım ve iletişim ağının olmadığı dönemde TRT 1 2 vardı ancak arkası yayınlarda hep böyle kiliseli papazlı program. Veya da bir yanlış yapan bir, efendim düşmanla işbirliği yapan bir hacının veya da filancanın programları, sırf hakaret içeren programlar ama Tamamen batı ve e, ecnebe hayranlığını dillendiren programlarla insanlar allak bullak ediliyorlardı. Yani yakışır mı arkadaşlar? Yani bu tür olaylarda hastanede bu tür e, hizmetleri veren insanlara ne zararım oldu benim? Bir örnek, bir basit, bir kolay, bir sıradan sizinle yapabileceğiniz bir şey olarak söylüyorum. Yani bu yaptıkları hizmete onları motive etmek. Gelen insanları sıradan böyle bir yani meslek olarak görmemek, bir canın, bir koca ömrün, bir fidanın, bir çınarın devrelişinden etkilenmek, geleni bir dede olaraktan, bir nene olaraktan kucaklamak, bir ana gözüyle, bir yaş oranına göre, baba gözüyle, gençse bir kardeş gözüyle, küçükse bir evlat gözüyle görmek. Bu, bu yakınlık, bu duyarlılık müminin kardeşidir veya Allah'ın bir kuludur. İnanmış veya inanmamış. Allah'tan ötürü Görevini yapsa bir insan arkadaşlar yani hem sevabını düşünse hem parasını düşünse hem dünyasını düşünse hem ahiretini düşünse hem Leyla'sını hem Mevla'sını bundan ne zorluk var ya? Bunun adını niye böyle kuyruklu uçutma gibi damgalıyor ve efendim böyle insanlara iğneliyor ve rahatsız ediyorsunuz? Yani zapt edemeyeceğimiz, insanları durduramayacağımız, zapt edemeyeceğimiz bir yere doğru gidiyoruz götürülüyoruz arkadaşlar. Yani maalesef. Maalesef vatan hainleri çoğaldı, ondan sonra efendim millete kötülük yapan millet hainleri çoğaldı, ondan sonra efendim bu memleketin iyiliğini istemeyen kötü insanlar çoğaldı. Yani bu memleket arkadaşlar İslam kimliğinden soymaya ve soyutlamaya çalışan insanların yaptığı kötülüğün bir benzerini daha kimse yapamaz. Çünkü herkesin başına, her kapkaççının başına bir tane polis veya özel güvenlik gelmezsiniz. Mümkün değil, beceremezsiniz, üstesinden gelemezsiniz. Şimdi özel de o kadar çok arttı, hırsızlığın yine önüne geçmeleri mümkün değil. Harıl harıl çalışıyor polis, harıl harıl çalışıyor asker, harıl harıl çalışıyor jandarma, efendim. Bununla birlikte yetinmiyorlar, bir özel güvenlikler, özel birimler, özel efendim... Korunacak sistemlerle e, bu işin önüne geçmeye çalışıyorlar. Yine her gün yani, televizyona cayırlar kopuyor. Her gün böyle efendim medyada çok e, ilginç ilginç e, sıkıntılı haberler alıyorsunuz. Yahu bu işi fazla uzatmadan, yormadan işin aslına ücretsek de sizinle kendi kullandığınız ifadelerle konuşursak. Yani her hikmetin, her kalitenin başı Allah korkusudur diyerekten bildiğimiz rasül hikmeti mehafetullahı değerlendirsek daha kolay bir çözüm değil midir? Daha az masraflı, daha az zayiatlı, daha az riskli bir çözüm değil midir? Kim ne kaybetmiş Allah'ı sevmekten ya? Kim ne kaybetmiş Allah'a tapınmaktan? Kim ne zarar görmüş? Allahu Teala'ya göre derlenmiş, toparlanmış, zerre kadar iyiliğin, kötülüğün hesabına göre ayarlı yaşamaktan kim ne kaybetmiştir arkadaşlar? Yavru da kazanır bundan, Müslüman da kazanır. Hikmetin başı Allah'a olan saygıdır, Allah'a olan sevgidir, Allah'ın vereceği ödülleri, vereceği sevapları düşünmektir, cennetini düşünmektir, cemalini düşünmektir, cehenneminden, azabından korkmaktır. Her kalitenin altında Allah korkusunun imzası vardır. Allah sevgisinin Allah saygısının imzası vardır bunu beceremez bunu sağlayamazsak bu konuda yol ve mesafe alamazsak o zaman e, yani ne iç güvenliğimiz ne dış güvenliğimiz noktasında istenilen başarıyı elde etmenin yani ihtimali bile yok yani mümkün değil her geçen gün yani herkesin yani şikayet ettiği liste çoğalıyor tedbirler çözümler artıyor. Elektron dijital sistemler böyle efendim her tarafı kapladı. Buna rağmen insanlar arkadaşlar kaşla göz arasında iş bitiriyorlar. Hiç e, hatırlayanız var mı? Dokuz veya on yaşında bir Amerikalı minik, minik bir çocuk. internet e, yoluyla dört yüz bin dolar para aştırmıştı bir Amerikan bankasına. Bakın önüne geçemezsiniz. Yani bu yüzden ben size aynı şeyi söylüyorum. Arkadaşlar işi yaparken... Evet hak ettiğiniz alın teri göz nuru tabiri caizse karşılığı alın ama yanı sıra dua almayı da unutmayın. Yaptığınız her şeyi Allah rıza için iyi niyetle yapmaya çalışabilirsiniz. Eğer yaptığınız şey zulüm, hiyanet, haram, günah, haksızlık tüğünden değilse biiznillah kar edebilirsiniz. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor insanlara ama derken yüreği de Allah'ım bunlara hidayet ver diyor. Diyor az insanlara bir şeyler ama yüreği de Allah'ım bu konuştuklarıma hidayet ver diyor. Çift değiş söz konusudur. Bir fadlillahi okuyorum ayet-i Ve bir rahmeti Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın fazlı keremiyle, febizelki evet bununla, evet bununla diyor Allah'ımız Celle Celaluhu. Fel yefrahu kullarım çok sevinsinler, mutlu olsunlar. Arkadaşlar fakir olabilirsin Elhamdülillah Müslümanım diye şöyle bir yaslanın. Bugün işiniz ters gitmiş oluyor. Elhamdülillah. Bir batağa kurtaramadık. İşimizi kurtaramadık. Şunu ama imanımızı kurtardık. Elhamdülillah diyebilmeniz, demeniz lazımdır değerli kardeşlerim. Bunlarla mutlu olun diyorum Mevla. İmanınızla mutlu olun. İbadetle mutlu olun. Güzel ahlakla mutlu olun. Aldığınız duayla mutlu olun. Elhamdülillah bugün bir garibin duasını aldım. Elhamdülillah bugün dolmuşta, otobüste, uçakta, trende birisine yerimi verdim. Uçakta da Yer, istediği bir yer olabilir, verilebilir. Yani centilmen olun, nazik olun, kibar olun. Birisi birisiyle oturmak için sizden lütfen demişse, hay, hay deyin siz. Ne münasebet demeyin, terslemeyin. Birilerinin belki bilet dağıtımında istediği birileriyle yan yana oturması söz konusu olmamış olabilir. Size bir rica geliyorsa, bir, min efendim bir teklif geliyorsa gayet kibar bir cesle, Memnuniyetle yerini verin ben bazen çok yani kendimi reklam yapmaktan gerçekten Allah'a sığınarak utanarak bunu söylüyorum ama genelde aracımın torpidosuna fazla pahalı olmayan bütçemi sarsmayan karın doyurucu yani çikolata kaplamalı bisküviler veyahut da böyle minik kibar kekler böyle kalite kekler minik ama kalite kekler veya da buna benzer çikletler e, veya da şekerler koyarım Adamına gelir çocuksa çok küçüke Şeker vermeye çalışırım Eğer birilerimize çiklet vermeye çalışırım e, Özellikle otostop Risksiz ortamda birilerine Arabamı almışsam yolda giderken Adamı indirirken bizim şirketi tercih ettiğiniz için size çay servisi yapamadım ama lütfen şu kahveli şekerimi veya şu kekimi şu çikolatamı kabul buyurun bizim şirketi bizim taşıma efendim e, sektörümüzü tercih ettiğiniz için bu ödüle layık oldunuz diyerekten ne olur bir adamcaz? 250 bin liraya 500 bin liraya bir tebessüm etse inse dua etse sizin takyenize sakalına bakıp bir Müslüman kimliğinizden dolayı da müteessir olsa Allah razı olsun dese, İslam'ı sevse, Müslümanı sevse, toplumdaki gerginlik gerilim azalsa, yaya ile arabalar arasındaki uçurum, fakirle zengin arasındaki uçurum, köprü altındaki gariban çocuklarla efendim ya, evinde oturan sosyete veletlere arasındaki uçurum biraz azalsa da kaybolsa da geçim ehli olsak delik deşik olmadan köprü altı çocuklarının efendim durumunu gündem almıyordunuz. Yani bir kereye mahsus onlar da insan, onlar da insan konuşan, düşünen bir varlık ya. Konuşan hayvan değil haşa. O çocukların da bir gün uygun bir ortamda risk üstlenmeden alsanız başını oksasanız, yardımcı olsanız, ikram etseniz, 3-5 kuruş cebine koysanız, bal alacak alabilir. Bir defa bir sarhoşa 1 milyon vermiştim. Hocam dedi paranızı lütfen gel alın. Çünkü dedi, ben bu paralar içeceğim. Hoca parası çarpar beni dedi. Sultanahmet meydanı. Yaz mevsimi. Ben sadece sevdi, sırf sevdiğinden bu gül uzatıyorum dedi. Gitti belediye parkından bir gül koparttı. Çocuk çocuk Sultanahmet Parkı'ndaydık. O bölgede bir akşam tur yapıyorduk. Gül uzattı. Güle karşılık ben de altta kalmayı hiç sevmem. Hemen bir karşılık yanında bir ikram edecek bir şey yoktu. 1-2 milyon bir şey uzattım. Geri geri çevirdi paramı ve dedi ki ben senin paranla sarhoş isim görüyorsun dedi. İçki alamam dedi çarpılırım dedi. Geri iade etti. Yani bir çocuğun başını okşas okşasanız, bir defasında biz boğazdan karşıya geçiyorduk, hareme geçiyorduk. Gerçekten balici olduğu her şeyle belli, sallanışlar, elindeki torbadan belli. Anasını sorduk, babasını sorduk, ana sayılmış, ortada kalmış, bu aleme düşmüş. Yani bir sürü yarası var çocukcağızın. Böyle birisini sövmek, dövmek, böyle efendim e cezalandırmak yerine. Yani çözmeye çalışan birisi olsanız da hiç olmasa onlar insana, ...çarpılacak birisi gözüyle... ...deşirecek birisi gözüyle... ...yani potansiyel bir e, düşman gözüyle... ...bakmasa rahat insanlara... ...düşünüyorlar ama... eline bir şey gelmiyor... ...bir çay ısmarladılar deseler... ...bir e, kahve ısmarladılar... ...üç beş kuruş cebimize koydular... ...bir kekini bir efendim... E, ...krakenini yedik deseler... ...bunlardan ne kaybedersiniz... ...ben onu söylüyorum... ...bunu İslam sağlıyor... ...bana konuşmayın... ...numaradan hümanistlik yapmayın... İki tane balina... ...Amerikan sahillerine vurdu diye... ...iki tane Yunus balığı öldü diye... Bütün dünya televizyonlarını meşgul eden, neden efendim yüzbinlerin canına okudukları ıra hatırlamıyorlar ki sırf bunu petrolden dolayı yaptıklarını şu andaki dışlara eski o zenci dışlara bakanları söylüyor. Bu tür şovlarla bir şey olmaz. Hümanizma diye bir şey yok. Komünizma diye bir şey yok. Dünyanın temeli la ilahe illallah ile atıldı. La ilahe illallah devam edecek. Bu dünya arkadaşlar la ilahe illallah bitecek said Nursi Rahmetullahi Aleyh'in sözüyle yaşasın zalimler ve kattarlar, kattarlar, yaramazlar, berbatlar, cehennem. Yaşasın iyiler kaliteli için cennet olduğu gibi. Onun için değerli kardeşlerim insanları tek taraflı motive etmeyin. İnsanların mide bağırsak böbreğini düşünmeyin. Yürekleri de var, ruhları da var. Bunların yaratan Allah ile bir iletişimleri de var. Diğer diyaloglarının arasında en önemli diyalog illallah diyalogudur. Allahutaala olan diyaloglardır. Onlarda ise bakdın ciddi alın. İşte Mevla diyor ki: "Ey benim Müslüman kullarım. Habibim benim adıma söyle Müslümanlara. Allah'ın rahmetiyle sevinsinler, mutlu olsunlar." Mevla diyor, "Sana İslam eti verdim. Niye sevinmiyorsun? Seni Müslüman yaptım. Niye sevinmiyorsun? Seni Allah'a inanır kıldım. Niye sevinmiyorsun? Hazreti Muhammed gibi bir peygambere eleman yaptım, üye yaptım, ümmet yaptım. Niye sevinmiyorsun? Seni kitaps yapmadım, Kur'an bir kitaplı yaptım. Niye sevinmiyorsun? Cami aldım, cemaat aldım, Kabe'yi aldım. Millet en ayıp tarafını gösteren rahat açık bir anımken örtülme şerefiyle şereflendirdim. Millet kafa çekerken seni zikir çekmekle şereflendirdim. Niye usanıyorsun, niye yoruluyorsun, niye bıkıyorsun? Ağr mı geldi bunu taşımak? Allah'tan yoruldun mu? İslam'dan yoruldun mu? Sıktı mı seni bu güzel İslamiyet? Neden komplekslere giriyorsun? Neden Hz. Muhammed'e sünnete uymak yerine kâfirlerin modalarına, bidatlere uyuyorsun? Neden Muhammed Mustafa'nın doğum yıl dönümünü hatırlamak yerine yılbaşı eğlenceleriyle kendini gönüllü kafirler listesine yazdırma tehlikesiyle, ateşle oynuyorsun? Ne gereği var? Kendi önderlerinize uyun. Kendi geçmiş kalitelerinizi izleyin. Kendi kitabınıza uyun, sizi doğuranları sevin, doyuranları sevin. Arkadaşlarınız, komşularınız, beraber yaşadığınız insanlara hizmetiniz, hürmetiniz, muhabbetiniz, hak edilmiş dualarınız olsun. <gülüyor> Mevla buyuruyor ki bu onların topladığı her şeyden daha değerlidir, daha önemlidir. Daha değerli, daha önemlidir. Görüyor inşallah? Ben kendimden umutluyum. Daha iyi olacağım inşallah. Sizden de umutluyum daha iyi olacaksın inşallah. Milletimden umutluyum daha iyi olacaklar inşallah. Depremde daha devletle kurumları tabii toparlanıncaya kadar o bir bürokratik bir yapı var. Onun hazırlanması uzun sürdüğü için millet daha yani kimsenin gelmediği yerde bakıyorsunuz millet çapayla kazmayla efendim tenceresini alan battanesini alan gölcüklere ada pazarlarına efendim yaloğalara uçtu. Dünyada en çok yardım biz yaptık Pakistan'a. Yani ben milletinden umutluyum. Ne deseniz deyin. Bu millette iş var, ekmek var. Çanakkale şehitlerinin çocuğusunuz. Kökü kökeni bozuk, mayası, sütü, tehlikeli tipler değilsiniz. İstiklal Savaşı gazilerin çocuklarısınız. Ebeniz, dedeniz, böyle kalın gözle daha Kur'an okuyan ebenin çocuğusunuz. Sakallı dedenin çocuğusunuz. Hacılar, hocalar, şeyhler, alimler, mübarek zatlar. Kökünüzde hepinizin Tertemiz bir mis kokusu var. Mis gibi insanların çocuklarısınız. Toparlanabilirsiniz. Çıkmayan candan umut kesilmez. O kadar söyleyeyim ben. Ölmediğiniz mütteşe şansınız yüzde yüzleri. Evliyada olursunuz. İsterseniz dünyanın en merbat eşkıyası Carlos, eski Carlos olabilirsiniz. Olursunuz, olursunuz. Allah'ın yardımıyla. Olakim rahmet kılığa, ol padişah, ol Kerimi, ol rahimi, ol ilah, mevlid, Şerif sahibi, Süleyman Çelebi, Allah'ın rahmetinden, Allah'ın efendim kereminden, umut kesilmez babında ne güzel söylüyor. Görüyor musun inşallah? Bugünler sıcak günler. Hacıları uğurlayın, oruçlu insanları iftar ettirin, onların orucunu el koyun, hacıları uğurlayın, onların sevaplarını el koyun, karşılayın, size onlar gibi affedilin. Namaz kılmak isteyen seccade sermek gibidir. Oruçluya efendim bir yudum su uzatmak. Haçça gidenlerin işlemlerini kolaylaştırın memurlar, gümrükteki kardeşlerim, görevli polisler. İbadete giden insanlara kolaylık sağlayın. Çok sağlam dualar alırsınız. Orada onların çeki yok, senedi yok, işi yok, gücü yok. Hep Allah ile düşüp kalkıyorlar. Mevla'nın sevdiği şeylere düşüp kalkıyorlar demek istedi. Hep Kabe'de yüksek bir motivasyon, gözyaşı, ırmaklar gibi akıyor. Dualar kırla gidiyor. İnsanların bütün işi gücü, ibadette dua. Yani sen de de yerini al. Onun için bugünler güzel değerlendirmenizi öğütlüyorum. Okuduğum Adi Şerim'in ilk dilimine mana veriyorum. Cennete girenlerin ilki, bakın üç grup cennete hemen bir, iki, üç nefes almadan dirilir dirilmez cennette yerlerini alacaklar. Nefes nefese Allah hiçbir sıkıntı çekmeden cennette yerlerini alacaklar. İlki, Allahu Ekber Eşşehidü, Allahu Teala Hazretlerine tam inanan, Peygamberine tam inanan, Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerini içine sindiren, tamamını kabul eden, imanda problem yaşamayan ve bir de yaptığı işleri Allah rızası için yaparken özellikle muharebe meydanlarında Allah'ın dini yücelsin diyerekten harbederken ölen, şehit olan kimse. Veya bu çizgide efendim Allah için konuşurken, Allah için yazarken, Allah için efendim iş yaparken, Allah yolunda bir gayretin, bir mesainin mücadelenin içindeyken nice insanlar yatağında öldüğü halde yürekteki niyetin kalitesinden dolayı şehit sayılıyor. Riyadu ı Salih'in isimli hadis bakabilirsiniz orada var. Nice yatağında ölenler. Şehitler menziline ve makamına yükseltilir. Çünkü niyetinde yüreğinde o vardı. Kaderde şehitlik yazılmamış. Adamcağızın Allah için ölmeye ciddi niyeti ve samiyeti var ama aa, nasip meselesi bu işler. Halid bin Velid gibi yani hayatı cephede geçmiş üst düzey komutanımız bile yatağında öldü mübarek. Radıyallahu anefenimiz. Nasip meselesidir kardeşlerim. Ama siz niyetinizi yüksek tutun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim Allah yolunda gaza etmezse. Allah yolunda gaza, gaza yapıp şehit olmazsa, Allah yolunda gazaya niyet etmezse, Allah yolunda ölüyüm. Hani bir tabir var, bunu ben kullanmıyorum. Avam kamerasının söz ama bir alnına kullanmış kabul edeyim kendimi. geçici kiralama, kiralama bir söz, tamam. Yani pisip ipisine gitmek yerine, niye biz Allah için ölmeyelim? Allahu Teala Hazretleri'nin, tamam kulum kalbin çok temiz, niyetin çok temiz... Yani sen şu benim mülkümde şu benim kainatımda benim İslamiyet dinimin herkese sevilip sayılıp baş tacedilip, edilip bağıra basılıp ve bununla hayat sürmeleri hayatlarını mis gibi hoş ve tıyıp bir şekilde geçirmelerini öldükten sonra cennetli olmalarını düşünerek bir çalışma içindeydin. Sağ olasın var olasın ve bu çalışma üzerinde öldün şehit oldun. Allah yolunda öldürülenlere Allah ölü kelimesini, meyit mevta kelimesini bile yasaklıyor. Onların orijinal adı şehit. Herkesin, her ülkenin kendisine şehitlik anlayışı var. Ben Allah'tan bahsediyorum arkadaşlar. İ alayi kelimetillah, men qatilat tekûne kelimetullahi al-ülia, fêvesfi sabilillah ve şehid Evet, cennete ilk girecek olan şehitlerdir. Allahu Teala hasretleri sonumuzu hayresi. Ondan sonra çoluk çocuğu kalabalık ama kimseye yük ve askıntı olmamaya çalışan ve mücadeleyle zor güç kalabalık nüfusuna rağmen helal lokmayla geçinmeye çalışan ve o çizgide ölen bir gariban, bir... Fakir Zat. Üçüncüsü, memur, işçi, tezgahtar, birilerinin gözüne bakan, geçimlere başkalarının bağımlı olan, aslında orijinali köle ve efendi. Hem Mevla'nın hakkını veriyor, hem işinin hakkını veriyor. Mevla'nın ve işinin hakkını tam bir yerine getiren çalışanlar da arkadaşlar, cennete ilk girecekler arasındadır. Öbürlerinin inşallah, bunların hepsini sonra açıklayacağım. Bu hafta kısa kesiyorum ve hemencecik e, yanlış yapanlar. Üçü bitti. Şimdi olumsuzlar, eksi çalışanlar, halkının başına bela olan yöneticiler, ilk cehenneme girecek insanlar, mahallesinin başına bela olmak, ilçesinin, ilinin başına, yurdunun başına bela olmak, milletin dinine, dünyasına nefes saldırmayan berbat bir yönetici olmak var ya, bağışlayın, daha da keçi çoban olsan daha iyidir, böyle bir iş yapmasaydım diyeceksin ahirette. Yani adaletli olursan, merhametli olursan. Milletini evlat görürsen yani bu milletin iyiliği için çırpınır çabalarsan helal olsun sen kralsın peygamberle kol kola cennette protokolü yerine alın helal olsun. Evet geçiyoruz ikiniz arkadaşlar berbat bir adam Allah bol mal mül para pul vermiş Allah'ın koyduğu hakkı kırta bir zekatını vermemiş bu adamın da ilk cehenneme gireceklerden sanki fakirin parasını cebinden çalmış hırsız gibidir. Allah'ın kendi parasına, Allah'ın belirlediği rakamı yani zekatı vermeyen zengin. Onun da nefes almadan gideceği yer orasıdır. Aman göreyim sizi. Bonker olun. Allah da sefer, kulu sefer. Üçüncüsü, e, fakirun fakir olun. Gariban bir model ama fakir ama markacı bir fakir. Aa kompleksi bir fakir. Kendisini zengin göstermeye çalışıyor. Ah vah deselim. yani böyle... Zenginin kullanmadığı cep telefonu. Zengin böyle benim takoz model eski arabaların altındaki Ergson'u kullanıyor. Öyle. Hala böyle antenle Ergson kullanıyor. Adam cihaz ne bileyim markacı ya. Kameralı telefon olacağı zaman efendim giydiği ayakkabılar giydiği efendim kıyafetler sırf markaya çalışacak. Bu yüzden evlenmeyecek bile. Evlenmecek geçinemeyecek, Standart bozulacak. Yani kibirli havalı birisi yardım edecek yardım almıyor. Evine çocuğu aç. Belediye benim kumayı getirmiş veya bize kumayı götürmüş bizim kumayı yapmaya ihtiyacımız yok teşekkür ederim hediyenizi aldım kabul ettim deme yerine böyle yani kuyruğu dik açlarına kibirli fakirlerde kolay kolay arkadaşlar bu havalarından dolayı cehennemi hak ediyorlar kötü bir son hak ediyorlar zekatını vermeyen, malının hakkını Allah'ın koyduğu programa uygun vermeyen, Allah'ın hakkını vermeyen kimselerde, milletin başına püskürlü bela olan yöneticilerde ahirette çok sıkıntılar var. Şimdi ben onları ve yanlış yapan tüm yanlış takileri tövbeye davet ediyorum. Allah-u Teala bizi de etsin. Eh şehit olarak ahirete göçenler, daha sonra efendim, İkinci şıkta fakir fukara oldum. olduğu halde harıl harıl helal lokma için çalışıp çabalayıp çalıştığına bakanlar... Üçüncüsü de efendim hem emir altında, emir altında, emir komuta zincirinde veyahut da bir patronun emrinde, bir esnafın emrinde, bir köle olaraktan efendinin emrinde ama ama ama işte aması var. Hem memlai memnun ediyor, Allah'ın hakkını ödevler, görevlerini neyse yapıyor, efendim bir de işinin de hakkını veriyor böyle kaçamakçı bir tip değil, kaytarcı bir tip değil. Bu tür kalitelerde cennetini, Allah cennetini, Allah'ın cemalini hak ediyor. Allah-u Teala Hazretleri hepimizin. Gayretli çalışkan işini güzel yapan müslüman esin sonumuzda kaydetsin elimizden tutsun hayra kullansın canımız.